Cinler Süleyman için dilediği biçimde kaleler, heykeller, havuz gibi çanaklar ve sabit kazanlar yapıyorlardı. Ey Davut ailesi, şükredin. Kullarımdan şükredenler pek azdır.